Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ma ve ma hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa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 Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz? Onlar batıla eyledince, Allah da onların kalplerini hakkı kabul etmekten, hakka etmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez. Onları emellerine ulaştırmaz. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بُنُو مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ رَسُولُ الله إليكم مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنِ الْتَوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ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 O Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar.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 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ وَمَسَافِنَ طَيِّبَةً فِي Böyle yaparsanız, sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle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 Müminlere bunları müjdele. Ya eyyüha allazîne âmenûkûnû ansâra allâh. Kama, mâ kâle æysa dün Meryem alil men ansâri قال الحواريون نحن انصر الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكثرت الطائفة فايجدن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين